Car mândreîn să-n spun n-ai oc când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 Yuvamda bitim delen ama ben denki yoktur, denki mi ne denki yoktur? Başım ben her Değerli dostlar, hepinize merhabalar. 94.9 Açık Radyo'dasınız. Duran'ın Beri programı başladı. Bugün programın başlığını Büyük insanlık koydum. Ee, neden öyle koydum? Öncelikle 3 Haziran Nazım Hikmet'in doğum günü ve Büyük insanlık e, tanımlamasının bugünlerde de özel bir anlamı var. Bilen bilir. Ee, bu başlık altında... Ee, yine bir Nazım değimi var. Ee, Nazım'ın e, en önemli hikayeler, e, şiirlerinden, destanlarından daha doğrusu, memleketimden, insan manzaraları, halk müziği manzaraları diyelim. Hadi alt başlığına. Evet, Anadolu'nun mozaiğinde, e, kültürel çeşitliliğinde bir yolculuk yapacağız bugün. E, bu kültürel çeşitlilik e, her ne kadar Uzun süre 1920'lerden sonra unutulduysa da iyi ki 1990'lardan sonra yeniden anımsandı ve sonuçta 1915 olaylarının Türkiye'nin birçok ilinde anılır olduğu bir noktaya geldik. Yani sorunlar bitti mi? Tabii ki bitmedi. Belki çözüm için yeniden yeni başlıyoruz ama... Sanıyorum e, artık geçtiğimiz yıllara göre toleransımız, anlayışımız, e, empatimiz çok daha yüksek e, Anadolu'da olup bitenlere karşı. İşte e, büyük insanlık şiarıyla bu programı yapıyorum bugün. Neyle başladık? PETAK adlı bir albümle başladık. Bu albüm e, Dersim Ermenilerinin halk müziği birikimlerinden bir e, kırıntı, bir parça içeriyor. E, albümün başında iki müzisyen var. E, birincisi Mikail Aslan, e, dersimden yetişmiş. Zaza, Kürt kültürünün en önemli müzisyenlerinden biri. Bir de e, Yerevan'da ya da Erivan'da bir Ermeni müzisyen var. E, Mikail Aslan'la birlikte... Ermenistan'daki Yerevan'daki e, Dersimliler Derneği'nin e, korosu var. Çeşitli solistler var. Bu albüm e, birkaç sene önce kalan müzik tarafından yayınlandı. E, i̇şte Petak albümünün sonuna harika bir güzellik yapmışlar ve 1937'de New York'ta e, Vartan Margosyan tarafından kaydedilen bu bizim meşhur Dersim türküsünü ee, seslendirmiş. 1937 New York kaydı. İşte onunla başladık. Ee, aynı albümden Petak albümünden bir şarkı daha dinleyeceğiz. Ee, Ermenice bir şarkı bu defa. Dersim'den Ermenice bir şarkı. Bahçelerde Ot Olur diye çevrilmiş. Ee, kim tarafından? Sevgili Pakrat Estukyan tarafından. Evet sevgili dostlar, Büyük insanlık programına devam ediyoruz. Tuna'nın beri yanında. Konumuz bugün Büyük insanlık. <gülüyor> Affedersiniz. Ve Anadolu'dan kültürel çeşitliliği yansıtan e, örnekler getirdim sizlere bugün. Hemen düzeltelim. Nazım Hikmet'in e, doğum değil, ölüm e, yıl dönümü bugün. <gülüyor> evet, e, şimdi... Ha, küçük bir not daha ekleyelim. Ee, Dikran Agopian. Ee, bu albümün az önce dinlettiğim PETAK albümünün e, Erivan'daki yapımcısı. E, Türkiye'den de Mikail Aslan var. Bu ortak çalışmayla başladık. Şimdi e, Yunanistan'daki Erdekliler Derneği'nin sanıyorum aşağı yukarı 10 sene önce elime geçen bir albüm var. Erdek türkülerini bir araya toplamışlar. Marmara bölgesi Rum müziği geleneği için de değerlendirmek gerekir tabi ki. E, bu albümden aslında çok da e, kalabalık değil. E, albümdeki türkü sayısı muhtemelen e, değerlenenler o kadardı. Bu Erdek şarkıları albümünden bir şarkı seçtim size. E, Rumca Erdeye Artaki diyorlar. Yani Artakililer e, derneğinin yayını olan. Bu albümden dinliyoruz. Yunanistan'daki Erdekliler e, Derneği'nin bir çalışmasını e, paylaştım sizlerle. Ve bir eski Erdek türküsü dinledik. E, Rumlar Artaki diyorlarmış Erde'ye. Sırada 1862'den sonra 63'ten sonra Osmanlı topraklarına yerleşen ve de bugün de <gülüyor> Anadolu'nun hemen hemen her tarafında e, Anadolu'nun diğer halkları, halklarıyla e, karışan birlikte yaşayan Çerkezlerden söz ediyor, söz edeceğim şimdi sizlere. Badin Topluluğu aslında uzun süredir e, ki adını bir e, mitolojik kökenlidir ismi Ankara Kafkas Derneği çerçevesinde kurulmuş e, gençlerin kurduğu bir topluluk. E, bu ikinci albümleri bildiğim kadarıyla ve e, gerek Türkiye'den derlenmiş gerekse Kuzey Kafkasya'da e, icra edilen şarkılardan e, repertuarlar var. E, genelde ilk albümleri enstrümantal parçalardan oluşuyordu. Burada sözlü parçalarda var. Şimdi e, bir Çerkez şarkısı dinleyeceğiz. Badin topluluğundan bu arada. Dinleyenler varsa aralarında selamlarımızı yollayalım. Önümüzdeki aylarda eğer temas kurabilirsem onlara da misafir etmek istiyorum bu programı. Ee, Ankara Kafkas tabii tabi Kuzey Kafkasya'dan geçen e, Anadolu'ya yerleşmek durumunda kalan ki geçtiğimiz günlerde sürgünün <gülüyor> e, sürgün günleriydi 22 Mayıs sanıyorum e, anıldı Türkiye'de ve dünyanın pek çok bölgesinde yani Mayıs ayı biraz e, sıkıntılı ay Nisan ayı Mayıs ayı sıkıntılı aylar Anadolu açısından. Vadin toplumunu dinliyoruz şimdi. О ми, гома шоче зій. Арас сего трамо. Скинь мене в поле я. Січалась по шалу. О ми, гома шоче зій. Сидидай, сидидай, сидидай, сіо Siri dai, siridai, siridai, si ho siridai. Woredai, woredai, woredai, si woreder woredai. Evet, Anadolu'dan büyük insanlığın şarkılarını dinletiyorum sizlere. Anadolu'nun çeşitli etnik gruplarından seçtiğim şarkıları dinletiyorum, büyük insanlık başlığı altında. Ee, sırada farklı diller, farklı renkler adlı bir çalışma var. Ee, Kültür Bakanlığı yayınlarından çıkmış. Ee, az önce de söylediğim gibi, yani daha bu e, bu yaklaşımlar 15-20 sene önce. Büyük bir e, tepkiyle karşılanıyordu ama öyle veya böyle kamuoyunun e, gücünden kaynaklanarak Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı bile e, duyarsız kalmadı bu yeni duruma ortaya çıkan anlayış e, havasına. ki Ona anlayış demekten de e, biraz hicap duyuyorum. Zaten olması gereken budur. E, farklı diller, farklı renkler anladığınız gibi Anadolu'dan e, çeşitli dillerde şarkılar içeriyor. E, birbirinden değerli müzisyen arkadaşlar e, yer almışlar e, bu çalışmada. E, bizim de Nazi anemik katkımız var. İki şarkı dinleyeceğiz önce. İlki daha doğrusu ikisi de e, Sonbahar Kumpanyası'ndan bu filmle gündeme gelen oluşmuş bir e, topluluk. Birçok değerli dostumuz var topluluk içinde. Sumra ee, Yürüyen başta olmak üzere. Tabi Ayşenur var. Ve birçok arkadaş var. Ee, önce bir Gürcü şarkısı dinleyeceğiz bir numara. Ee, arkasından da e, bir Lazca şarkı dinleyeceğiz. Ee, i̇ki şarkı da var Kumpanyası'nı dinliyoruz. Hemen düzeltelim. Önce Lazca şarkımız geliyor, ardından Gürcüce şarkımız ve son Balkan Sonbahar Kumpanyası'ndan önce Lazca, arkasından da Gürcüce halk şarkısı dinledik. Anadolu'yu şarkılarla dolaşmaya devam ediyoruz. Büyük İnsanlık Programı'nda Tuna'nın beri yanında. Şimdi aynı albümden, az önce dinlediğimiz albümden yani Farklı Diller, Farklı Renkler albümünden Kültür Bakanlığı tarafından yayınlanmış. Bir Arapça şarkımız var, e, Marev Vakfı yani Mardinler Vakfı'nın e, korosu seslendirecek. Tabii ki Arapça bir e, türkü bu, bir Mardin türküsü, e, kına zamanı yani düğünlerde kınayı ve e, düğünün akışını anlatan e, Arapça bir e, Mardin türküsü. Evet, Marev Korosu'ndan dinledik. E, bu vakıf Marev Vakfı Mardin'in e, çok kültürlü e, yapısını araştırma, e, eski gelenekleri ve şarkıları tabii ki e, gün yüzüne çıkarma e, amacını taşıyor. Tabii başka konularla da ilgili bu yalnızca e, müzikal tarafını gö e, gösteren bir örnekti. Arapça bir e, düğün türküsü dinledik. Şimdi... Yine bir düğün türküsü var. Düğünlerde sorulan bir türkü var. Bu defa Hakkari'den Lauja adında bir topluluk. Yine geçtiğimiz yıl ya da bir önceki yıl kalan müzik tarafından yayınlandı bu albüm. Senike adını taşıyor. Kötü telaffuzum için Gürt dinleyicilerimiz. Kusura bakmasın. Hakkari bölgesinin müzikal renklerini araştıran ee, tabii ki temel olarak e, Kürt müziğinin e, genel olarak e, Kürtlerin yaşadığı bölge içinde Hakkari Kürt müziğinin yerini e, araştıran e, bir oluşum bu da. Lavça grubundan dinliyoruz. E, bir e, düğün şarkısı bu da. İyi. azo ye azo ye Hakkari yazgilerini bir araya getiren Lavca grubunu dinledik ve seneki albümünden bir düğün türküsü seslendirdiler Kürtçe'ye hak Hakkari'den. Şimdi e, İstanbul'a geliyorum. 20. yüzyıl başında e, Yahudi geleneğini dini ya da sivil fark etmiyor. E, ilk e, kaydeden ustalardan biri Hayim Efendi'den bahsediyorum. Hayim Efendi ağırlıklı olarak tabii e, İbranice ya da e, Ladino dilinde eski dini metinleri seslendirmiş, taş okumuş. Harika bir ses. E, ayrıca tabii e, sivil, e, dini özellik taşımayan halk şarkılarını da kaydetmiş. Yaklaşık 20 kadar. İsrail'de e, Hayim Efendi'nin, Kayıtlarını bir araya getirmişler dört sidi olarak. Dördüncüsünü de tamamen halk şarkılarına ayırmışlar. İşte Hayim Efendi'nin e, harika sesini paylaşıyorum şimdi size. E, bir eski Yahudi halk şarkısı. Evet 20. yüzyıl başından 1920'lerden Hayim Efendi'nin sesini dinlettim. Ee, büyük İnsanlık programında Anadolu mozayini bir şekilde e, sunmaya çalıştığım programda. Ee, parçanın aranamesi e, Arnavut şarkılarında sık sık karşımıza çıkan bir aranamedir. Öyle bir e, tesisimi de hemen paylaşayım sizle. Sırada aslında Beşköylü Adem ile Kerim Aydın'ın ortak çalışması vardı. Beşköylü Adem e, Anadolu'nı Rumca olarak tanımlıyor. tabii ki Pontus bölgesinden Trabzon'dan. E, ancak zamanımız yetmeyecek. E, Rumları Erdeklilerle anmış olduk. O yüzden bu Rumca şarkıyı, Pontus Rumcası olan şarkıyı atlıyorum ne yazık ki. E, sırada Hasan Çuha e, daha önce duymadığımız Yeni bir e, müzisyen, e, Türkiye Harinasının e, ilk albümüyle ortaya çıktı e, ve Arapça ve Süryanice şarkılar söylüyor. Yine Mardin coğrafyasından, e, Süryanileri unutmayalım. Şimdi Hasan Çoğadan ve Süry Süryanice e, eğlenceli bir şarkı dinliyoruz. Eskaba, eskaba. عين اسكابة اسكابة دم العين سكابة على الحلوين شققنا الثيابة هاتو البش لان الحلو الحامل الامريش الضرب الخرابا سكابة سكابة دم العين سكابة عرق وجب مشروب الشراب دم الماء دم العيون البطل دم اللحم دابا السقابه دابا العيد سقابه راه ركبتي مشروب السقابه طاب طاب طاب طاب مشرو مشطاب طاب طاب طاب دم عمو ستار عمو ستار الله عينك ستار انا اكبر جيت مشغول الشارع ستار اشرب صاحبي من الكاز وقتي من دهال من السقام السقام دم العين السقام ارق رج مشلوب الشراب السقام السقام دم العين السقام ارق رج استاب انا فرجي واش نو بشرا استاب kara Evet sevgili dostlar büyük insanlık programını yavaş yavaş sonlandıracağız. Ee, son örnek Bendeniz'den gelecek çok taze bir albüm. Birkaç gün önce Ege'de kalan adıyla 2 e, CD'lik bir albüm yayınlandı. Ege müziğine bir e, seyahat diyelim. Çeşitli yorilerden Ege türküleri yer alıyor. Birbirinden değerli usta sesler ve sazlar bu albümde yer alıyor. E, ben de enteresi damgalı türküsünü okudum Balıkesir'den. E, çok değerli müzisyen arkadaşlarım eşlik ettiler. Ee, bir dinleyelim bakalım son olarak beğenecek misiniz? just the... Tuna'nın beri yanımda büyük insanlıktan şarkılar türküler dinlediniz bugün. Program sonrasında telefonun başında olacağım 15 dakika için 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan ulaşmanız mümkün. Sayfamdan ya da facebooklardan her şekilde ulaşabilirsiniz. Hem bu programı hem de bundan önceki lori Tuna'nın beriyani.blogspot.com'dan e, Tuna da Dilediğiniz zaman dinleyebilirsiniz. Ee, önümüzdeki hafta umarım daha mutlu e, bir şekilde sizlerle buluşmuş oluruz. Türkiye'nin geleceğe bakımından. Ee, önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.